Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Musa aleyhisselamdan bugüne doğru insanlığın geçirdiği macerayı, hayatı Allahu Teala'nın kaderini anlamaya çalışıyoruz. Bizi Musa aleyhisselamı konuştukça Beni İsrail, İsrail oğulları da karşılıyor. Çünkü Musa aleyhisselam, İsrail oğullarından birisidir. Dolayısıyla Musa aleyhisselamı konuştukça, karşımıza İsrail oğulları çıkacak. Sadece Firavun değil, Firavun ve İsrail oğulları, Musa aleyhisselamın gündemidir. Biz bugün, İsrail oğullarını büyük bölümü İsrail diye bir devlette yaşayan ve dünyanın farklı ülkelerinde azınlıklar olarak hayat sürdüren insanlar diyebiliyoruz. Bir soruyu cevaplandırmaya mecburuz. Şu Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette nankörlükleriyle, Musa aleyhisselam'ı yormalarıyla vesaire zikri geçen İsrail oğulları Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu İsrail oğulları bugün İsrail'de yaşayan insanların dedeleri midir? Ya da bugünkü dünyadaki Yahudiler İsrail oğulları mıdır? %100. Bu sorunun cevabı çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü İsrail oğulları Yakub Aleyhisselam'ın 12 çocuğunun uzantıları demek oluyor. Yakub Aleyhisselam'ın 12 çocuğu vardı. Bu 12 çocuğun toplandığı kabile veya ırka İsrail oğulları diyoruz. Bunlar lanetli ve şimdi de bir kısmını öğreneceğimiz pek çok büyük kabahatleri var. Cinayetleri var. Ağır hatalar işlemişler. Şimdi ben Yahudiyim diyenler, o gün şu Kur'an-ı Kerim'den dinlediğimiz, hani biz bıldırcın mı yiyeceğiz her gün, Allah bize prasa göndersin diyen adamların çocukları mı? Bugünkü Yahudiler. Şu basitlikte düşünmüyoruz bunu. E, madem onlar onların torunlarıdır, hücum edelim hepsine. O bir basit anlayış. Hayır öyle değil. Bu karakter hala devam ediyor mu? Ben İsrail oğullarındandır. Yahudiyim diyenlerde devam ediyor mu bu karakter? Kur'an-ı Kerim'in önümüze lanetlik işler yapmış kimseler olarak koyduğu bu karakter sahipleri midir şimdikilerde? Eğer evet, bunlar onların çocuklarıdır. Diyorsak biz Musa Aleyhisselam'a bunca eziyeti etmişlerin e, komşusu olarak yaşıyoruz şu anda. Hayır, e, onlar o zamanki insanlardılar. Şimdiki insanlar olarak evet, o dine mensup başka bir millet yaşıyor diyorsak konu biraz değişmiş olacak. Cevabımız şudur. Bir kere İsrail oğulları ifadesi her ne kadar İsrail isimli bir devletin bayrağı altında yaşıyorlar ise de, İsrail oğulları yani Yakup Aleyhisselam'ın 12 çocuğunun soyu, uzantısı aynen mevcut değildir. Çok zor. Yani onların bir soy şeceresini bulup, o şecereye göre filanca filancanın torunudur şeklinde, bir iddiaları da önümüze çıkmış değildir. Bunun ispat edilmesi de zordur. Ama bir hakikat daha var. O 12 ailenin soyu hala devam ediyor. Çünkü Yahudilik dışarıdan din dar kabul eden bir din değil. Yani birisi ben Yahudiyim diyorsa soy olarak bir Yahudi'ye dayanması gerekiyor. Bu dünya üzerinde yaşadıkları büyük sürgünler döneminde dışarıdan karışıklık olmuş olma ihtimali çok yüksek. Bu sebeple diyoruz ki yüzde yüz İsrail'de yaşayan Yahudiler veya dünyanın farklı yerlerinde azınlıklar olarak yaşayan Yahudiler şu Musa aleyhisselamı tih çölünde dolaşmaya mahkum eden adamların işte mesela 25. torunu, 40. torunu mudur sorduğumuzda net bir şekilde evet onlar onların torunlarıdır dememiz çok zor. Ama hiçbir şekilde bağları yoktur, karakterleri farklı, yeni bir nesildir dememiz de zor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in genel olarak çizdiği tablo, mesela bu olaydan yaklaşık olarak bilmemiz, ee, 1000 sene sonra ya yani Musa Aleyhisselam olayından 1500 sene sonra ortaya çıkmış olan Medineli Yahudileri Kur'an-ı Kerim siz o adamlar değil misiniz şeklinde ikaz etti. O zamana kadar devam ediyordu o soylar demek ki devam ediyordu. Bir Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz yine aynı işi yaparsanız biz de aynı cezayı size veririz diyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki aynı adamlar yani siz ve inuttum udra siz aynı süreci yaşatırsanız biz de size aynı cezayı veririz buyuruyor. Ve fil ardı fesada yeryüzünde fesat çıkarmaya devam ediyorlar diyor. Kullama ovkadu naran lil harbe, atfaha Allah. Onlar yeryüzünde hep bir savaş çıkarmak, ateş yakmak istediklerinde Allah söndürüyor diyor. Yani eylemlerinin devamını mucip ya da eylemlerinin devam ettiğini gösteren belgeler var elimizde. Ama şu değil. Yani o Musa aleyhisselamı çölde bırakan adamın dedesinin torununun filancası gibi böyle bir soy bağlantısını net bir şekilde tespit etmek çok zor. Ama ne farkı var bugünkü Yahudilerin o günkü Tih çölünde dolaşanlarla sorulduğunda elbette bir farkları yok. Belki de daha uzmanlaşmış kimseler olarak karşımızda duruyorlar deriz. Ama ala kulli hal, biz insana olan düşmanlığın düşmanıyız. Bir grup insanın düşmanı olamayız. Bir dinin düşmanı olamayız biz. Biz Müslümana ve insana zulmeden zalimin düşmanıyız. Biz Gözü döndüğünde peygamber bile öldürecek karakterin düşmanıyız. Biz faizi yiyecek günlük rızık haline getiren anlayışın düşmanıyız. Biz insanların arasında hak hukuk olmadan istediği gibi sömürebilecekleri bir dünya düzeni kurmak isteyen gaddarların ve insan hainlerinin düşmanı olabiliriz. Bir dinin bir kavmin Düşmanı olmayı Kur'an bize reddediyor. Dinimizin böyle filan kavim kötüdür şeklinde bir anlayış yok. Musa aleyhisselama eziyet eden, Allah'ın indirdiği tavratla oynayan ve buzağını put haline getiren anlayışın düşmanıyız. İnsanlar fani, şahısların üzerinde Müslümanların bir alıp vereceği yok. Nitekim Ebu Cehil'in de üzerinde bir alıp vereceğimiz yok. Bizim peygamberimizin azılı düşmanı Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in üzerinde bir alıp vereceğimiz yok. Gidin şu Ebu Cehil'in e, mezarını taşlayın demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mezarı belliydi bunun. Ama asıl bütün şerlerin merkezi olan iblisi taşlamayı Allah ibadet olarak önümüze koydu. Asıl merkezde, Kaynakla asıl üretim kaynağı olan iblisle mücadele etmek var. Yahudiler, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Nemrut, Firavun, bunlar bir zaman bu iblisin oyuncağı olmuş figürlerdi. Onlar geçti gitti, bizim insanla ve bir kavimle, bir milletle, millet, farklı bir millet oldukları için farklı bir coğrafyada yaşadıkları için herhangi bir savaşımız olması söz konusu değil. Böyle bir emri yoktur allah Teala'nın. Ama insanlığa düşman olana düşman olmak Allah'ın emridir. Bu ayrı bir mesele. Bu sorudan sonra Musa Aleyhisselam'dan bugüne doğru dünyanın nasıl döndüğünü incelediğimiz bu ders dizisinde son ders olarak Allah-u Teala'nın peygamberi Musa Aleyhisselam'a bunca saygısız ve seviyesiz e, cevaplar veren ve zulümler yapmaya, eziyetler etmeye cesaret eden Yahudilerin ya da İsrail oğullarının, çünkü İsrail oğulları, Yakup Aleyhisselam'ın çocukları Yahudiler. Yahudiler de İsrail oğullarından oluşuyordu o zamanki yoğunluk itibariyle bunların bu kadar seviyesiz ve karaktersiz e, olmalarının temel nedeni karakterlerinden kaynaklanıyor. Ve biz bugün bu dünyada bu karakterlerden men edilmişiz. Bu tür karakterlerden uzak durmaya olunmuş bir ümmetiz. Eğer bugün biz Yahudi düşmanlığı yapar da bu düştükleri hatalara düşersek ismimiz Yahudi değil diye iyi insan olmuş olmayız. Birkaç örnek zikretmemiz gerekiyor. İsrail oğullarının Musa Aleyhisselam döneminde şimdi Kur'an-ı Kerim'in bize haber verdiği yanlış işlerini, çirkinliklerini öğrenelim. Birincisi Allahu Teala'yı cimri olmakla itham ettiler. Allah cimridir dediler. Ve bunu da en adi bir dille söylediler. Maide suresinin 64. ayetinde. وَقَالَتِ الْيَدُ يَهُودِ Yahudiler dediler ki, يَدُ اللّٰهِ Allah'ın eli kapalıdır. Cimrilik yapıyor. İstediğimiz kadar vermiyor demek istiyordular gulle edihim vel'unu bima lanet olsun bu söylediğiniz sözlere sizin beliyehuma <gülüyor> keyfe yesha Allah'ın elleri açıktır yani ne demek eli açıktır Allah size veriyor dilediği kuluna veriyor ve yahudiler bu adi sözlerini sadece Allah cimridir şeklinde söylemediler. Bizzat peygamberlerinin karşısında dikilip Ali i Suresi'nin 181. ayeti dehşet verici ve hitap tarzları çok kötü. Lakad semi'a Allahu kavlellezine kâlu inna Allâhe fakîrun ve Allah şu sözü duydu. Ne sözünü duymuş Allah? Yahudiler dediler ki Allah fakir biz zenginiz. Bunlar dinler insanlar. Güya. Ama dinlerini kendileri oluşturdukları için din nitelikli değil. Kendileri ilave etmişler. Allah hakkında Subhanallah demekten başka bütün noksanlıklardan tenzih etmekten başka bir şeyi biz uygun görmüyoruz. Onlar ise Allah fakirdir diyorlar. Kendilerinin milletten çaldığı altınları var. Ona zenginlik diyorlar. Mesela Tevbe suresinin 30. ayetinde bakıyoruz Hristiyanlardan aşağı kalmamak için yani Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur ya da üçün üçüncüsüdür gibi bir uydurmaca ortaya atınca bunlar baktılar ki Hristiyanlar Allah'ın oğludur diyerek bir puan kazandılar tuttular bunlar da bu sefer dediler ki Uzeyr Allah'ın oğludur siz yanlış seçtiniz Uzeyr Allah'ın oğludur dediler bir insanın Ağzından çıkabilecek en çirkin şey Allah'a oğul isnat etmesi, eş isnat etmesi gibi bir adi cümle olduğu halde bunlar onu yaptılar. Güya güya yani dindarlar. Burada kardeşlerim şunu unutmamakta fayda var. Biz tarihten bir şey okuduğumuz zaman acaba sorusu sorabiliriz. Çok sevdiğimiz bir alim de bir kanaat belirttiğinde acaba öyle mi? Diyebiliriz. Ama Kur'an'dan ayet okuduğumuz zaman acaba demiş midir Yahudiler böyle deyince Yahudiler aşağı olursun. Yahudinin uyduruk bir dini var hiç olmasın. Yani Kur'an'ımız tartışma kitabı değildir. Kur'an ne buyurduysa öyledir. Allah'ın oğlu var dediler. Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. İsa'ya karşı bir evlat istinad ederek Allahu Teala akıllarınca Hristiyanlıkla denk olmaya çalıştılar. Tabi hepsi bunların cehenneme yuvarlanırken daha hızlı yuvarlanmak için sebep oluşturmaktan başka bir işe yaramadılar. Ve Tevrat'ı bozmaları, Tevrat'la oynamaları, insanlara zulmetmeleri, zulmü kendilerine helal görmeleri. Yani biz diyorsak şifadır size bizim zulmümüzden zarar yok demeye gelen cinayetler işlemelerini de Nisa suresinin 61. ayetinden görüyoruz. Fe biz zulm hadu Yahudiler zulmettikleri için harramna aleyhim tayyibat Daha önce helal oldu, helal ettiğimiz şeyleri onlara haram ettik. Zulmetler Allah da şunu yemeniz yasak size dedi bir sürü helal şeyi Allah onlara haram etti zulmettikleri için zalim oldukları için İsrail oğulları o günkü kafada zalımdılar Allah'ın dilinde bugün onları aklayanlar veya o mantığı taşıyanlar o karakterle yol alanlar da zalimdirler Allah da zalimleri sevmez başka hiçbir kabaatleri olmasa da yeter ve bisaddîm an sebilillâhi kethîran ve Umumiyetle de Allah'ın yolunu tıkadılar. Nasıl tıkadılar? Bizden başkası Yahudi olamaz dediler. Biz kime cennetlik dersek o cennetlik olacak dediler. Tevrat bizim istediğimiz gibi okunacak, amel bizim istediğimiz gibi yapılacak dediler. Ne kadar akla gelmeyecek kötülük varsa yaptılar. وَاَخْذِهِمُ الرِّبَى Nuhu anhu Ve yasaklandığı halde, onlara yasak olduğu halde, faiz yediler Allah niye bunları defterden sildiğini haber veriyor ve ve insanları uyduruk sebeplerle sömürdüler İnsanların paralarına mallarına uyduruk sebeplerle el koydular o ail kafir yine elima onların kafirlerine ciddi bir azap hazırladı Allah buyuruyor ve bir başka Yahudi karakterinin İsrail oğullarının berbat karakterinin bir başka göstergesi de kendilerini Allah'ın çocukları ve e, ve Allah'ın dostları olarak göstermeleri. Bunu da açıkça iddia ettiler. Bize ateş dokunmaz Niye? Çünkü biz Allah'ın dostlarıyız. Özel kullarıyız dediler. Maide Suresi'nin 18. ayetinde görüyoruz. Vakaletillehudu ven-nasara hem Yahudiler hem Hristiyanlar, nehnu abna Allah, biz Allah'ın çocuklarıyız dediler. Ve <gül> biz Allah'ın dostlarıyız. Kul felime yagdi bukum bidunub madem siz Allah'ın çocuklarısınız, dostlarısınız, niye Allah sizi azab ediyor o zaman diye sor ey Peygamber onlara. Bel entum beşarun mimmen halak, aksine siz Allah'ın yarattığı beşerden mahluklarsınız. Beşersiniz siz. Nasıl Allah'ın dostları, Allah'ın haşa çocukları oluyorsunuz. Bu Yahudi karakteri sıkışınca hoca takımı diyelim, onların lisanında başka tabii bu. Daha inandırıcı olmak için. Biz işte Allah'a yakınız. Allah'la muhabbet Siz de bizim elimizden tutun. Paralarınızı bize getirin. Yakın olun. Derler. Burada bir ara vermek istiyorum. Ümmeti Muhammed, bu safsatadan uzaktır. Ama Kur'an bunu niye anlatıyor? Kur'an bunu niye anlatıyor? Bu ümmetin içinden de beşerden biri olduğunu unutup Allah'a yakınlık adıyla insanlığı sömürecek bir sahtekar çıkabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bihsetinden sonra yaratılan herkes bu ümmetin çocuğudur. Kafiri var, mümini var. Böyle bir sömürgeci çıkabilir. Bu sömürgeci insan karakterini yansıtıyor. Bunlar da peygamber görmüş millettiler. Musa aleyhisselam'ı gördüler. Harun aleyhisselam'ı gördüler. Bildiğimiz Yuşa aleyhisselam'ı gördüler. Davut aleyhisselam'ı gördüler. Süleyman aleyhisselam'ı gördüler. Ya bu gördükleri peygamberlerin çoğu Kur'an-ı Kerim'de adı geçen insanlar. Bunları gördüler. Ama buna rağmen Ahlakları düzelmek bir kenara dini sömürdüler. Dini sömürdüler. Dolayısıyla Rabbimiz bize e, herhangi bir şekilde bu hataya bu ümmetten kimse düşmesin diye bu dersleri veriyor. Ve konuşurken yalan Yahudi için en kolay söylenen sözdür. Bakara suresinin 111. ayeti. Herkes için ibretlik bir ayet. وَقَالُ لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ اِلَّا مَنْ كَانَ Dediler ki, Hristiyan ve Yahudi olmayan, olandan başkası cennete girmeyecek. Tilke emaniyum. Onların hayalleridir bu. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ مِنْ كُنْتُمْ Madem ki siz, Yahudi ve Hristiyan olmayan cennete girmeyecek diyorsunuz, bir belge getirin. Allah size böyle bir şey dediğine dair, bir belge olmadığına göre, siz yalan söylüyorsunuz. burada, bir noktayı e, dikkatimizden kaçırmamamız lazım. Biz eski dinleri sayarken Yahudilik diyoruz, Hristiyanlık diyoruz. Kitapları sayarken Tevrat diyoruz, İncil diyoruz. Zebur Tevrat'ın ilave cildi gibidir. Şunu unutmayınız. Hristiyanlık değişik bir din değildir. İncil değişik bir kitap değildir. Hristiyanlık ve İsa aleyhisselam Yahudiliğin devamıdır. İsa aleyhisselam İsrailoğullarındandır. Hristiyanlık da Yahudiliğin düzeltilmiş şeklidir. Ellerindeki İncil de Tevrat'ın tahrifinden sonra Allah'ın gönderdiği orijinal şeklidir. Yani İsa Aleyhisselam'a göre Allahu Teala'nın gönderdiği kitaptır ama Tevratın iman olarak ve peygamberlik davası olarak aynısıdır. Hristiyanlık bir yabancı din değildir onlar için. Niye onu düşman kabul ettiler Hristiyanlığı? Çünkü Yahudiliği kaldırdı. Yani bozuldu bu din. Yenisi geldi deyince İsa Aleyhisselamı da Yahudiliği de düşman, Hristiyanlığı da düşman listesine koydular. Bunun için Müslümanı bulduklarında Medine'de ne dediler? Yahudiler ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Müslümanın karşısında hemen tek yumruk oldular. Zaten asılları aynı. Müslüman çekilirse aradan birbirini yiyecekler. Kıyamete kadar kavgaları devam edecek Allah buyuruyor. Kıyamete kadar devam edecek kavgalar ama Müslüman ikisinin de sevmediği bir karakter olduğu için İslamiyet'i ikisi de istemediği için İslamiyet'in karşısında bir arada duruyorlar. Bugünkü dünya politikalarında da İsrail devleti İngiltere'nin memnun olduğu bir devlet değildir. Ama bir fitne odağı olarak bir bela yumağı olarak Orta Doğu'da bulunması İngiltere'nin veya işte diğer Avrupa devletlerinin menfaatine geldiği için İsrail taraftarıdırlar. Din olarak asla Yahudiliğe hayran değildirler. Yahudilikten nefret ederler. Yahudiler de onlardan nefret ederler. Ama düşmanın düşmanı dostumdur ilkesini de uygularken uyguluyorlar tabi. Ve Kendilerine göre uydurdukları dinin cennetini cehennemini de uydurmakta sakınca görmüyorlar. Biz burada bir kere daha Bakara suresinin 80. ayetine dönüyoruz. Bakıyoruz ki diyorlar ki ve kâlû lan temassenu'n-nâr illâ Cehenneme girsek de birkaç gün yanarız orada. Birkaç gün. Kullettahastu 'inde Siz Allah'tan bir söz mü aldınız? Felen yuklifu Allâhu 'ahdahu em tekûlûne 'alâ Allâhi mâ yani siz Allah'tan bir söz mü aldınız birkaç gün yanıp çıkacaksınız cehennemden. Nasıl olsa sözünden dönmez. Evet bunlar Allah'tan bir söz almadılar. Ee, bunlar herhangi bir şekilde bildikleri bir şeyi söylemiyorlar. Kendilerine göre din adamı dedikleri kimseler. Biz Yahudiler Allah'ın sevdiği kullarıyız. Yansak yansak birkaç gün yanarız. Bu Araplar, bu diğer Müslüman denen kimdir? Hristiyanlar yanacak diye uydurdular. Çünkü uydurmak suç değil. Çünkü uydurmak onların hakkı gibi. Yalan onlara Allah'tan verilmiş bir hak gibi algılıyorlar. Bu yalanı Tevrat'la oynarken de yaptılar. Nisa suresinin 46. ayetinde görüyoruz ki, e, istedikleri gibi Tevrat'tan ayet çıkarıp, ayet ilave etmişler. Cümlenin başını alıp sonuna koyuyorlar. Tam, tam medyacı. Tam medyacılar. مِنَلَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ kelime عَمَّ وَاضِعِ Bu Yahudilerden, kimileri de uzmanlık alanları ayetlerle oynamak. Alıyorlar bir kelimeyi, anlamı düşecek bir yere götürüyorlar. Allah böyle demedi diyorlar. Ya bu Tevrat'ın aslı bu muydu sorana da sen kafirsin diyorlar. Ha ama karşı çıktın. Tam medyacı. Tam algıcı. Ve asıl dosyaları, asıl dosyaları, kendi ayak oyunlarına düşüremedikleri peygamberler dahil herkesi öldürdü. Hiçbir peygamberi de kendi ayak oyunlarına alet edemediler. Sürekli peygamber öldürdüler. Ve bu öldürdükleri peygamber, üç kişi beş kişi değil, bunu da Allah'ın kitabından Bakara suresinin ayetinden öğrenilir. 61. ayetten öğreniyor. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ Onlara zelil olmak ve hakir olmak yazılmıştır. Allah'ın kaderi olarak. O ba'u bi gadab min Allah ve Allah'ın gazabıyla, lanetiyle artık perçinlenmişlerdir. Zelike bi annhum çünkü onlar kanu yekfurune bi ayati Allah. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı ve yetulune nabiyin. Peygamberleri öldürüyorlardı. Bi gayril hak. yok, bir sebep yok. Yani peygamber onların malını almamış. Peygamber onları dövmemiş. Peygamber de onlardan birisini öldürmemiş. Zaten peygamber böyle bir şey yapmaz. Yani peygamberlere itham edecekleri bir şey yokken sadece peygamberler onların tekerine çomak soktuğu için. Yani onların şeytanlıklarının yürümesini engellediği için peygamberler tuttular peygamberleri bir, iki, üç, beş diye öldürdüler. Bir günde birden fazla peygamber öldürdüler. Peygamber katilliğini Günah olmaktan çıkardılar. Çünkü onlar isyankar ve azgın bir milletler zaten. Bu Kur'an ayetlerinin sözleri. Arap sosyologların, Arap yazarların, mesela Filistinlilerin, Yahudiler hakkındaki bilgileri değil bunlar. Bunlar Allah'ın onlar hakkında verdiği hükümlerdir ve Yahudiler birbirlerine karşı zalimler kendilerinden gelen İsa Aleyhisselama iman edenlere zalimler iftiracılar çirkin işlerin adamıdırlar ve yeryüzünün savaşla süren yılları onların mutluluk yıllarıdır ne kadar savaş olursa o kadar mutlu olurlar onların bütün fitne projelerini de Allahu Teala biz kaldırdık buyuruyor. Ama onlar hala kıyamete kadar fitne üretmeye devam edecekler. Maide suresinin 64. ayetine dönüyoruz. Bakıyoruz ki Maide suresinin 64. ayetinde Allah Teala Waikayna beynohumul ila kıyame. Yahudilerle ve Rüştiyanlar arasında biz bir düşmanlık oluşturduk. Allah buyuruyor ve bu kıyamete kadar devam edecek. Şimdi Müslümanlar zayıf oldukları için Müslümanlara karşı birleşmişlerdir. Ama Müslümanlar basiretlerine sahip olup hafif bir toparlandıklarında onlardan biri muhakkak Müslümanların yanına geçecektir. Endülüs'te Yahudiler kovulurken, Avrupa'dan kovulurken Müslüman Osmanlı'ya sığınma ihtiyacı hissettiler. Müslümanın sığınmacısı oldular. Birbirleriyle uğraştıklarında zayıf düşen Müslümana sığınıyor. Sonra Müslümanı zayıf düşürdüklerinde, İslam'ı zayıf gördüklerinde birleşip İslam'ı bitirmeye çalışıyorlar. Ama onların hiçbir şekilde bu planı tutmayacak. 20 yıl değil dünyanın hayatı. 1947'de İsrail kuruldu. 1100 47, 2047'de 100. senesinin gelip gelmeyeceğini Allah'tan başkası bilmiyor 150 sene 200 sene bulur mu hayatları Allah onu bilir ama biz şuna inanırız ki ebedilik bunların kaderinde yoktur bunu nereden biliyorum ben bunu da Haşr suresinin 14. ayetine iman ettiğim için biliyorum Rabbim onları yüreksiz ve birbirleriyle kavgalı ve hedefleri farklı insanlar olarak bize tanıtıyor. Bir cephede Müslümanlarla birleşecek yürekleri yoktur Allah buyuruyor. Öyle değil ama şimdi birleşikler hep IMF'nin çatısında birleşikler. IMF'nin emrinde birleşik durumdalar. Amerika'nın Orta Doğu'daki menfaatlerinin gereği Müslümanların ciddi bir düşman olarak İsrail'le meşgul olması gerektiği için büyütülmüş bir düşman bu. Kendi yürekleri değil o. Felçli bir ihtiyarla bile uğraşamazlar Allah'ın izniyle. 5 yaşında çocuğu otomatik silahla öldürecek kadar yüreksizdirler. لَا يُقَاتِلُنُكُمْ جَمِيعًا sizinle toplu bir araya gelip savaşamazlar. İlla fî kuram muhasanatin evmin ve cudur Ya köy gibi kaleli şehirler yapmak, kalelerin içine girmek zorundalar ya da duvarın arkasından sizinle savaşırlar. Allah evmin ve râicüdür. Duvarların arkasından savaşırlar. Bunun için Filistinli delikanlılarla arasında metreler boyu yüksekle binlerce metrelik duvar örmek zorunda kaldılar. Rabbimin ayeti bu. Hem silahlar sende, her şey sende, hem de çocuklar taş atmasın diye 10 metrelik duvar yapıyorsun. Allah ne buyuruyor? Ev min judur. Ev min judur. Duvarların arkasında yaşarlar onlar. Be'suhum beynehum şedid. Kendi içlerinde de kinleri ve nefretleri birbirine karşı çok fazladır. Kendileri de grup gruptur. Hem azınlıktırlar, <gülüyor> azınlığın içinde de parça parçadırlar. <gülüyor> Biz öyle görmüyoruz. Biz görmüyoruz tabi. Biz Allah'ın gördüğünü görmüyoruz da ondan onları birleşik zannediyoruz. Tehsebûm cemi'an ve kulûbûm şettâ. Onlar bir arada zannedersin halbuki kafalar hep başka taraftadır birbirleriyle farklıdırlar. Ve ben lahum kumun Çünkü onlar aklını kullanamaz bir millettirler. Filan Yahudi filan bilmem Nobel ödüllü keşif yapmış. Hayat senin için bir bil ya keşfetmekten ibaretse Yahudi dehadır o zaman. Yeryüzünde Yahudinin yaratıldığı günden kıyamete kadar olan süreci Allah'ın baktığı gibi bakıp Yahudi'nin 2000'li yıllardaki rolünü tahkik ettiğin zaman 20 sene sonra mesela bugün bir Yahudi profesörün keşfettiği bir icat sayesinde Filistin'deki iki tane mümin çocuğun onları imha edip varlıklarını bitirdiğinde Allahu Teala'nın ne dediğini anlarız biz. Sadece resmi haber ajanslarının Dünya sömürgecilerinin kulu oturttuğu ajansların verdiği haberlerle Yahudi ve İsrail'i tanıyanlar için elbette çok güçlü, aşılmaz güç ve kudretin sahibidirler. Neredeyse, neredeyse yani melekler bile onlarla uğraşamaz der bile insan. Allah muhafaza buyursun. Halbuki Kur'an onları müminlerin en büyük düşmanları olarak tanıtıyor. Ve onlar... Ölümden korkan adamdırlar. Ölmekten çok fena korkarlar. Kur'an-ı Kerim'imiz onlar hakkında Cuma Suresinin 6. ve 7. ayetini indirmiş. Kul ya eyyühellezine hadu, Ey Yah Yahudiler İn zaamtüm ennekum evliyâu min dunin nas? Hiç kimse değil de siz Allah'ın dostlarınızsınız madem madem çok dindarsınız madem Süleyman Aleyhisselam heykeli için hep uğraşıyorsunuz, madem derdiniz ibadet etmektir, فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِينَ inkuntum صَادِقِينَ Tamam, hadi ölün bakalım. Bu kadar dostsunuz Allah'la. Ölün gidin Allah'a. Madem dindar sizsiniz, وَلَا ebeden اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَيْدِينَ Asla onlar ölümü temenni edemezler. Niye edemezler? Çünkü onlar da biliyorlar ki zalimdirler. Zalimdırlar. Yahudiler, Kur'an-ı Kerim'de daha farklı ayetler var. Ama bütün Yahudilerle ilgili ayetleri toplamak gibi bir maksadımız yok bizim. Fakat ortada bir gerçek var. Musa aleyhisselamı anlamak için Yahudi anlamak lazım. Yoksa insanın aklı durur. Yani bu kadar büyük mucizeleri gören insanlar, ya nasıl bir peygambere isyan ettiler? Ya bu kadar akılsız olur mu insan diye tefekkür eder, Oluyormuş meğer ki. Meğer ki oluyormuş. Neden? Karakterleri bu. Allah'a iftira edecek kadar e, dili bozulmuş insanlar. Bunlar ne kadar insanlık geni taşıyorlar. Bu bile düşünülebilir. Tartışılabilir. Allah'a Allah'ın oğlu var diyen. Haşa Allah fakirdir diyen. Allah'a cimridir diyen. Ve benzeri böyle çirkin sözleri kullanan biri. Filistinli 5 yaşında bir Çocuğu öldürse ne olur, öldürmese ne olur ya? Bir çocuk öldürmek, bu kadar adileşmiş bir karakteri için, zor bir şey mi? Ya da 500 kişinin olduğu bir yere, e, kimyasal bir silah atıp, bütün oradaki insanlar imha etmek, çok mu kötü bir şey bunlar için? Bu Allah'ı karşısına alıp, ona fakirsin sen, biz zenginiz, dünya bizim, diyecek, adi sözü söylemiş insanlar, bu, bunu yani ayetten başka nerede bu böyle bir şey olmaz geçer insanın aklından ama ayet çok açık bir şekilde ayet peygamber öldürmüş adam ya 3, 5, 10 değil kim peygamber geliyorsa öldürüyor keyfimi bozuyorsun diyor öldürüyor kimse ona bir ceza vermiyor yani peygamber öldürmeyi suç kabul etmiyor filistinli kadına kurşun sıkmış onun için konuşulacak bir mesele bile değil o kadar düşük. Yahudiler tarihin farklı dönemlerinde bu peygamberlere yaptıkları zulümleri, Allahu Teala'nın e, zatına söylenmeyecek sözleri söylemeleri ve benzeri sebeplerle işte faiz yemeleri, haram mallar yemeleri gibi sebeplerle Allah'tan büyük azaplar gördüler. Bu e, en kötü gördükleri işkenceleri hep Hitler'in onlara yaptığı söylenen söylenen işkenceler, gazodalarında öldürmeler olduğu söyleniyor. İngiltere, Hollanda gemilere doldurup balıklara yem olsun diye canlı canlı bunları okyanuslara atmışlar. Bu tip haberler var. Sürgünler yediler. Babil e, krallığının büyük zulmünü yediler. Daha sonra Allah'ın Hikmeti kader mi tecelli ediyor bilmiyorum. Daha sonra Pers İmparatorluğu'nun tabi bunlar milattan önceki dönemler. Pers İmparatorluğu'nun himayesinde Kudüs'e yeniden dönebildiler. Babil onları postaladı oradan. 70 sene kadar esir kamplarında yaşadılar. Sonra Babil'lileri Persliler yenince tekrar geri geldiler. Sırf onlardan intikam olsun diye getirdiler. Ömürleri Musa Aleyhisselam'la tihtep başladı. Hala işkencededirler. Güya bir İsrail devleti kurdular. Çocuklardan kurtaramıyorlar devletini. Çocuklardan. Yani büyükler bıraktı onları. Çocuklardan koruyamadıkları bir devletleri var zannediliyor. Amerika, İngiltere iki gün dar boğaza girdiğinde ekonomi olarak bunu aç bırakacak. Orada ölüp gitmeye mahkum olacaklar. Söz Allah'ındır Celle Celaluhu. Mülk şu dünya Allah'ındır Celle Celaluhu. Yahudi yaratan Allah'tır. Hayat veren ona Allah'tır Celle Celaluhu. Bugün İsrail diye bir devletin Müslümanların başına bela olmasını, dünya ekonomisinin büyük bölümünde Yahudilerin söz sahibi olmasını murad eden Allah'tır Celle Celaluhu. Bizi imtihan edip dinimizi, dindarlığımızı görmek isteyen Allah'tır Celle Celaluhu. Bu ayetleri de bize indirip peygamberiyle gönderen, okutturan ve dinleten de Allah'tır Celle Celaluhu. Sonunda ne olacağını da Allah görecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.